Yer dinleyenler bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz abdestle ilgili bir soru soruyor. Hocam diyor, e, abdest alırken takma dişi olan birisi bunları çıkarması gerekir mi? Yoksa altları kuru kaldığı için abdest sakatlanır mı diye sormuş. Şimdi e, tabii Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi dört tane e, abdestin farzları zikredilirken ağzı yıkamaktan söz edilmemiş. E, Maide suresi 6. ayet-i kerimesine bakılırsa e, orada neseble ayelü dinamenü iman siz namaza kalktığınız zaman namaz kılacağınız zaman fensurü vücûh ekim yüzlerinizi yıkayınız. Şimdi yüzlerimizi, yüzümüzü yıkadığımız zaman ağzımıza su vermek tabi bunu Türkçe olarak bu cümleyi kurduğumuz zaman anlaşılmıyor. O yüzden abdest alırken ağza buruna su vermek farz hükmünde olmuyor. Yüzümüzü normal olarak yıkadığımız zaman farz yerine gelmiş oluyor. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ağzına ee, üç defa su verip temizlemiş. Burnu da aynı şekilde e, üç defa su vermek yoluyla temizlik yapmış. Bunlar sünnet olarak. Abdestin sünnetleri arasında yer alıyor. Bu yüzden abdeste hiç ağza, e, buruna su verilmese bilfars. Acele durumlarda. Hava çok soğuk olduğu için çok acil bir durumda. E, abdestin dört tane farzı dediklerimiz, yüzümüzü dikkatlice yıkamamız, ondan sonra dirseklere kadar kollarımızın dikkatlice yıkamamız hatta birer defa bunları yıkadığımız zaman bir de başımızın bir bölümüne ıslak elle ettiğimizde bir de ayaklarımızı bir defa yıkadığımızda kuru yer kalmadıysa abdestin farzı yerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada yüzümüzü efendim üç defa yıkamamız mesela herhangi bir kuruk yer kalmasın diye, daha sağlıklı olsun diye Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilaveler oluyor. Ağzımıza burnumuza su vermek, temizlik yapmak aynı şekilde Peygamberimiz'in ilave sünneti oluyor. Hatta başımızın dörtte bir yerine kaplama mes diyoruz mesela. İki elimizle ıslak ellerimizle güzelce saçlarımızı ıslatıvermemiz, mes etmemiz sünnete daha uygun düşüyor. Arkadan bir de tarıyormuş peygamberimiz namazı girerken saçlarını saçları uzun olduğu zamanlarda ve dolayısıyla daha düzenli tertipli bir şekil ortaya çıkıyor. Ayaklarımız da aynı şekilde bir defa yıkamak yerine iki üç defa, üç defaya kadar yıkamak, iki üçüncü yıkamalar sünnet olmuş oluyor. Bülahşemiz şimdi başa dönersek ağzımıza su verme abdeste Hanefi mezhebinde Diğer mezheplerde farz değil Ama tabii ki madem Abdesti tam yapacağız Ağzımıza su verdiğimiz zaman kuru bir yerin Kalmaması da güzel olur Yani Dolayısıyla e, takma dişi varsa Onların altına Su geçmeme durumu Tamamen kuru kalma durumu varsa Bunu çıkarmak da zorluk meydana getirmiyor, Getirmiyorsa çıkarıp Yıkamamız e, daha güzel Olanıdır Yalnız e, Boy abdestine sıra gelince yani cünüplükten dolayı veya adeti sona eren bir bayanın abdest boy abdest alması durumunda Tesabber ve Enkünü Cüneben Fettahur devamında eğer siz cünüp iseniz tertemiz yıkanınız buyurulmuş. İşte bu tertemiz yıkanmaya e, Hanefi mezhebinde ağız da dahil edilmiş. Yani ağız ve burun da doğrudan doğruya yüzümüzü bedenimizi yıkarken ee, bunların kuru kalması hiç ağzımıza suyun verilmemesi burnumuzun temizlenmemesi e, bir eksiklik sayılır demiş Hanefi mezhebi e, boy abdestinin tam olabilmesi için ağız ve burnun da yıkanması farz hükmündedir demiş ve bu yüzden de e, Hanefi mezhebinde e, boy abdestinin farzları şunlardır demiş ağza su verip ağzı temizlemek buruna su verip burnu temizlemek Ondan sonra bir de bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak tarzında Hanefi mezhebinde belirleme yapılmış. Diğer mezheplerde ise ağza ve su vermek abdeste kıyasla verilirse güzel olur. Hatta namaz abdesti gibi bir abdest almak cünüplük boy abdesti sırasında cünüplükten dolayı alınan boy abdesti sırasında sünnete uygun düşer. Ama bu farz hükmünde değildir diye değerlendirilmiş. Kısaca özellikle boy abdestinde ağzın yıkanması daha da önem kazanıyor. Ve kuru bir yerin kalmaması bakımından da takma dişlerin çıkarılması, altını güzelce yıkanması, ıslatılması elbette daha sağlıklı oluyor. Başka bir kardeşimiz Ramazan'da hap kullanarak, oruca ara vermeden, geciktirerek tutmak uygun mudur? Hap e, bayanı rahatsız etmiyormuş diye soruyor. Şimdi tabi e, ilaç kullanma durumunda olan kardeşimiz e, rahatsız hasta konumunda oluyor. Günün belli saatlerinde mutlaka ilaç alması gerekiyorsa doktorun tavizyesine göre bildiğimiz gibi orucunu kazaya bırakabiliyor. Femenken hükmeden evvela sefer kim e, hastaysa Ramazan günü yani veya yolculukta bulunuyorsa diğer günlerde kaza etsin diye ayet-i kerimede buyrulmuş. فَاَيْدِ تُمِّنِيَا مْرُخَرْ Yani diğer günlerde sayısınca kaza etsin. Kim hastaysa veya yolculukta bulunuyorsa, orucunu tutmayarak daha sonra kaza etme hakkını Kur'an-ı Kerim vermiş. Oruçla ilgili olan ayet-i kerimede açıkta zikredilmiş. Dolayısıyla burada kardeşimiz eğer gündüz mutlaka hap almak zorundaysa mide yoluyla alınan böyle bir hapın orucu bozduğu kesin. Yani tedavi amacıyla böyle bir ilaç ağız yoluyla alınırsa orucu bozulur. Bunu ittifak var. Sadece iğne acaba orucu bozar mı bozmaz mı? Aşı ve iğne gibi vücuda deriden, dışarıdan yapılan e, zerk edilen bir ilaç acaba e, orucu bozar mı konusunda mezhepler arasında farklı görüş ortaya çıkmış. Hanefi meslemini de İmam Azam bozar derken diğer iki imam demişler iğne vücudun dışında uygulanan bir işlemdir. Ağız yoluyla mideye giden bir durumu yoktur. O yüzden yaralara sürülen ilaçlar orucu bozmaz demişler. Yani iğne, iğne de tabii ki veya aşı yapma yaraların üzerine sürülen ilaç gibi bir çeşit kabul edilmiş vücuda girse bile mesamat yoluyla yani vücudun onu emmesi yoluyla bedene girer dolayısıyla işte krem sürünme gibi falan o hükümde sayılır gibi değerlendirme yapılmış fakat bunu tabi bir adım ileri götürürsek günümüzde mesela vücuda kan verme var diyelim yani dışarıdan Kan verme yoluyla bakıyorsunuz bir bedene e, damarlar yoluyla hiç midemizi almadan yemeden içmeden yani bir takım şeyler verilebiliyor e, damara zerk edilen. Ondan sonra serum veriliyor mesela yarım litre bir litre serum bir hastaya veriliyor susuzluğu gideriliyor ve günlerce hiç yemek yemese su içmese bir hasta serum almak yoluyla ayakta durabiliyor. Bu demek ki mideden bedene yayılmasıyla serum yoluyla bedene damarlara verilmesi aynı yola çıkıyor. Dolayısıyla biz diyoruz doğrudan doğruya damara zerk edilen böyle bir kan nakli ondan sonra serum verilmesi gibi iğneyle bile olsa bunlar kesinlikle orucu bozar. İki imamın iğne orucu bozmaz deseler bile veya yaralara sürülen ilaç vücuda mesamat yoluyla emme yoluyla yayılması oruca zarar vermez dese de günümüzdeki söylediğimiz gibi serum gibi damara zerk edilen kan nakli ve diğer doğrudan doğruya damar iğnesi gibi iğnelerin orucu bozması gerekir. Yani bu yüzden bu şekilde hap almak durumunda olan kardeşimiz doğrudan doğruya bunu zaten yeme yemek yer gibi alacağı için orucu bozulur. Bunu daha sonra kaza eder dememiz lazım. Başka bir kardeşimiz hocam diyor tıp e, bilimine göre bir bayanın sezeryanla yapacağı doğum dört kere olabiliyor. Doktor bir bayana dördüncü doğumu sizin için tehlikeli olur dese ama hayati bir tehlike için yeterli onayı vermese tüp bağlatmak, kısırlaştırma e, günah sayıdır mı diye sormuş. Yani tüp bağlatmak nedir? Şimdi tüp bağlatma günümüzde daha sonra artık çocuk sahibi olmamak anlamında kısırlaştırma olarak değerlendiriliyor bildiğimize göre. Yani kısır bayan kısırlaştırıyor kendisini. Şimdi tabii acaba bir kimsenin böyle bir hakkını, Cenab-ı hakkın verdiği bir nimeti kökten ortadan kaldırma hakkı var mıdır? Mesela sahabiler peygambere sormuşlar. Diğer sular demişler biz gazbelere falan gittiğimizde kadın ihtiyacı duyuyoruz. İşte Gençiz. Tabi savaş gazbelere katılanlar güçlü kuvvetli. Zinde sahabiler. Dolayısıyla 3 ay 5 ay ailesinden uzak kalınca zinaya düşmek de çok ağır bir konu. Zinaya düşmemek için hadım yaptırsak demişler. Kısırlaştırma yoluyla. Tabi o dönemde ...erkekler için düşündüğümüzde bunu... ...husiyelerin sıkılması yoluyla... ...hani köylerde falan... E, ...mesela koşum hayvanı... ...erkek olan e, dana dediğimiz hayvanın... ...koşum hayvanı olarak kullanılabilmesi için... E, ...kısırlaştırılması gerekiyor. Husiyeleri sıkılmak yoluyla... ...hayvan kısırlaştırılıyor... ...ondan sonra... ...sakin, sükunetli... E, ...koşum hayvanı halini alıyor. Bunu yaptırmadığınız zaman boğa dediğimiz azgın hayvan halini alıyor ve dolayısıyla diğer hemcinslerini özellikle algıladığı gördüğü zaman onu siz koşum hayvanı olarak kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla İslam alimleri buna fetva vermişler. Yani bir hayvanı bir boğayı diyelim koşum hayvanı haline getirebilmek için husiyeleri sıkılır. Bunu köylüler de bilir. Veterinerler bunu rahat uygulayabiliyor. ve hayvan sakinleşir. Ondan sonra rahat, sakin bir kuşum hayvanı olur. Bu tamam. Onlar için fetva verilmiş. Fakat insan için buna gerçi saray hayatında işte oradaki kadınların güvencesi, iffet güvencesi bakımından sürekli hanımların koruması olarak içeride onlara hizmet etmeyle ilgili görevlerle ilgili de mesela hadım ağası gibi ifadeler kullanılır. Yani kısırlaştırma yoluyla ...buna benzer erkeklerde de... ...bazı isnanları olmuş. Fakat bu normal hayatta caiz görülmemiş. Yani peygamberimiz... ...bu sahabilere... E, ...kısırıştırmaya izin vermemiş. O zaman... E, ...size demiş orucu tavsiye ederim... ...demiş peygamberimiz. Yani... cinaye düşmemeniz için... E, ...evlenemeyen, evlenmesi geciken... ...kimseler için peygamberimiz... E, ...oruç tutma yoluyla... ...nefsinin kontrol altına tutulmasını... ...tavsiye etmiş kısırlaştırmaya izin vermemiş çünkü o kökten artık geri dönüşü olmayan çocuk sahibi olamayacak bir duruma düşüyor erkeği veya kadını daha sonra fikir değiştirmesi Allah korusun şu anda 2-3 çocuğum var biz dördüncüsü beşincisini istemiyoruz derken bir trafik kazası bakıyorsunuz yavruları elinizden alabiliyor veya bir savaş şartları içinde bakıyorsunuz bir anda düşen bir bomba veya bir başka bir şekilde ailenin fertleri yok olabiliyor. Ondan sonra böyle bir hanımefendi 30-35 yaşlarında olan bir bayan elbette çocuk sahibi olmayı arzu edecek ama iş işten geçmiş olur. Yani bu yüzden bunu kökten doğum yapma hakkını nasıl erkek buna razı olmuyorsa yani erkeğe böyle bir teklif yapılsa e, hadım ettirilmesi, kısırlaştırılması teklif edilse bunu erkek kesinlikle kabul etmek istemez. Kabul etmez. Bunu kadın niye kabul etsin? Yani bu yüzden e, bir defa e, bunu e, gerek e, tüp bağlatma yoluyla, gerek başka şekilde bir kısırlaştırma, husyelerin sıkılması yoluyla husyelleştirme İslam'da caiz görülmemiş. Ama bunun dışında ee, korunmaya tabii ki izin verilmiş. Mesela azile peygamberimiz izin vermiş. Fakat şunu da ifade buyurmuş. Ee, Yüce Allah sizin ailenize kaç tane çocuk takdir ettiyse siz azile de yapsanız korunmaya da çalışsanız o sayıdaki çocuğu Allah size verecektir buyurmuş peygamberimiz. Hakikaten sahabilerden dikkatlice korunan çocuk olmaması için e, gerekli tedbirleri alan sahabe gelmiş. Ya Resulallah eşim hamile kalmış. E, o kadar korunduk ama e, yine e, çocuğumuz olacak deyince peygamber ben size söyledim demiş. Sayı değişmez. Yani muhlasa e, bu konuda e, diğer yöntemlerin yani e, hamile kalmamak için e, caiz olan yöntemlerin e, öne çıkarılması esas alınması e, tercih edilmeli. Ve tüp bağlatmak veya kısırlaştırmak yoluyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimeti tamamen kökten yok etme yoluna gitmemelidir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Ramazan orucunu yorgun olduğu için tutmayan kimse ne yapar? Yorgun olduğu yani yaptığı iş, çalıştığı yer, ağır işlerde çalıştığı için oruç tutmama hakkı var mıdır? Genel olarak kaynaklarda böyle bir e, hakkın olduğundan söz edilmiyor. Sadece İslam alemini şunu söylemişler. Yer çalışırken öğlen üzeri, akşam üzeri, işte günümüzde şeker düşmesi denir. Başka türlü e, rahatsızlıklar meydana çıkabilir. Gerçekten e, şeker hastalarında olduğu gibi sabahtan öğlene kadar çok iyi mesela. Ama öğleden sonra, ikindiye doğru şekeri düşmeye başlayınca birden ayılacak, bayılacak hale geliyor. Daha da oruca devam etmek isterse baygınlık geçirir. Hayatı da riske düşe girebilir mesela. Şimdi bu şekilde sabahtan çok rahat dizinde ama öğleden sonra da akşam yüzeyleri kesinlikle rahatsızlığın ortaya çıkacağı belliyse zaten doktor ona e, oruç tutmaması gerektiğini söyleyecektir. Bu gibi rahatsızlanan kardeşlerimiz tabii ki e, merid hükmündedir yani hasta hükmündedir. فَعِدُتُ مِنْيَا ayetlerine ayetine uyarak sağlıklı olduğu zamanda orucunu kaza eder Femileri de hiç iyileşme ümidi yok diyelim. Artık tedavi olmayan bir rahatsızlığa tutulmuş. Onun da onun içinde i kerimenin zaten devamında desab Val ku höfide tüm daha buyurulmuş. Yani oruca takat getiremeyecek derecede oruç tutamayanlar. Ve daha sonra da bunu kaza edemeyecek durumda olanlar kastediliyor burada. Çünkü bir öncesinde hastalık var. Ama iyileştiği zaman orucu kaza etme ümidi var mesela. Bunlar için ayet-i kerimede e, gün sayısınca kaza edin buyurulmuş Ama devamında orucu artık takat getiremeyen ve daha sonrasında kaza etme ümidi de olmayanlar için ki çok yaşlılar için bir de artık iyileşmeyen hastalığa yakalanmış bir fakir doyumu kadar fidye verin buyurulmuş Bir fakir doyumu kadar fidye. ...fidye tam iskin. Bu da günümüzde fitre miktarıncadır bildiğimiz gibi. Her gün için bir fakire bir fidye... İşte ...en düşük 10 lira bildiğimiz gibi... ...diyanetin 10-11 lira dolaylarında... ...15 lira, 20 lira, 30 lira zenginlik durumumuzla göre... ...bir fakire günlük yiyecek... ...işte bir lokanta gösteririz... ...her gün karnı doyuracak şekilde... ...bir sahurda bir de akşam iftar yapmak üzere bu fidye mi fidyemiz olur veya ona belli bir gıda paketi tarzında e, ya da para vermek yoluyla e, her gün e, için bunu fakire verdiğimiz zaman oruç yerine geçiyor yani oruç tutmuş gibi oluyoruz oruç orucun yerine yine Kur'an-ı Kerim alternatif meydana getirmiş o alternatifi uygulamış oluyoruz yani dolayısıyla Burada şartlar çok zorlamak doğru değil. Yani çok yorgunluk dediği zaman kardeşimiz eğer ayılacak bayılacak derecede söylediğimiz gibi şeker düşmesi yoluyla bedeni bir rahatsızlığı sebebiyle aşırı yorgunluk onu belki baygınlığa itecek derecede bedenle alakalıysa zaten hasta hükmündedir. Orucunu kazaya bırakır ama böyle değil de ağır işte çalışıyorum. Yorucu işteyim demek, oruç tutmamak için maziret sayılmamış. O yüzden Ramazan'da mümkün mertebe çok ağır işte olanların da biraz hafifletmesi işverenlerin de ona göre biraz işleri Ramazan dışındakilere göre daha hafif tutma yoluna işçilerini koruması da tavsiye ediliyor. Yani ağır işlerde çalışanlar oruç tutmaz, daha sonra kazaya bırakır demek doğru değil. Çünkü beden biraz aslında azmettiği, niyetlendiği zaman buna dayanır hale gelir. Niyet çok önemli. Biz niyetine girince zaten yemeği içmeyi unuturuz Ramazan'da. Ona göre çünkü konsantre oluruz ve bu azmimiz bize yardımcı olur ve orucumuz o azim sayesinde, niyet sayesinde rahatlıkla sona erdirilebilir ama gevşek tutulursa eyvah şöyle olur böyle olur diye evhama kapılırsak elbette azim zayıflığı sebebiyle bedenimizde bir takım ağır, ağır zihaller meydana gelebilir. Hem sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, hocam diyor vaize hanımlar veya sohbeti dinlemek isteyen hanımlar hastayken yani adetliyken camiye girebilir mi diye sormuş. Şimdi e, camiye girme konusu tabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde eee gerek ayet-i gerek hadis şeriflerde ortaya koyulan konulan esaslara göre bildiğimiz gibi e, cünip olan kimse boy abdest almadıkça namaz kılamadığı gibi adetli olan bir hanımefendi de adetli olan günlerinde namaz kılmaz. Oruç ramazana rastlarsa oruç da tutmaz. Namazı kaza etmesi gerekmez. Daha sonra Namazanın dışında orucu kaza etmesi gerekir bildiğimiz gibi. Allah Resulü dönemindeki uygulama böyle. en yani dolayısıyla e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a mesela Fatıma binti Ebu Hubeyş özellikle e, bu konuda en çok soru soran sahabilerden Ya Resulallah ben demiş adet olduğum zamanda namazımı ne yapayım demiş mesela. Allah Resulü Dei salateki ki eyyami ekra iki buyurmuş adetli olduğun günlerde namazı terk etti. onu Ütruki manasında. Namazı bırak. Daha sonra kaza etmesi yönünde bir açıklaması yok peygamberimizin. Ama tamamen namazı bırak. Daha sonra kaza et denmediği için e, hanımlar e, adetli günlerde namazı kılmıyorlar. Daha sonra kaza, kaza da etmiyorlar. Hatta Muaze isminde bir kadın peygamberimizin vefatından yıllar sonra Hazreti Ayşe'ye gelmiş. Ya Ayşe demiş, e, biz Ramazan gününde adetli olursak oruç tutmuyoruz, daha sonra kaza ediyoruz. Namazı da kılmıyoruz. Namazı neye kaza etmiyoruz demiş. Önce namaz mı daha faziletli, oruç mu daha faziletli diye sormuş Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe tabii ki namaz daha faziletli demiş. O zaman namazı neye kaza etmiyoruz diye sormuş. Soru aynen böyle. Tabi Hazreti ee, Ayşe valdemiz gadaplanmış bu soruya kızmış. Bu nasıl bir soru? Şaşırtıcı soru demiş. Bu fikir sana kim verdi demiş Hazreti Ayşe. Ee, fekalet e haruriyetün enti yoksa sen haruriyeden mi oldun? Haruriye hariciler. Aşırı giden bir grup var o dönemde. Özellikle peygamberimizden sonraki dönemde bunlar e, zuhur etmiş. Aşırı giden işte büyük günah işten Kafirdir, mürtet sayılır, hemen katli vaciptir falan gibi. Mahkemeye bile gerek olmadan içki içeceğini yakaladıkları zaman katletme, namaz kılmadığı belli olanı, mürtet sayma gibi. E, o aşırı bir grup türemiş. Hazreti Ayşe bunun farkında. Yoksa sen de onların etkisi altında mı kaldın diye sormuş bu hanıma. E, Kultü lestü bir haruriye, hayır haruriye falan değilim. haricilerden değilim. Velakin ni eselu. anlamak istiyorum demiş, soruyorum. Onun Hazreti validemiz şu cevabı vermiş. Kalet kena yusibuna zalike. E Allah Resulü döneminde biz de buna bize de isabet ediyordu. Adetli günlerimiz oluyordu. Dolayısıyla namaz kılmıyorduk. Oruç da tutmuyorduk Ramazana rastlarsa. Fenü ümeri bi kadai is sami. Orucu kaza etmekle emrolunuyorduk Ramazandan sonra. Ve lenü ümeri bi is salati. Namazı kaza etmekle emrolunmuyorduk. Allah Resulü döneminde demiş Hz. Ayşe Validemiz bizim uygulamamız buydu. Dolayısıyla bu hadis-i şerif bize bu konuda e, hanımların uygulaması gereken nedir bunu zaten ortaya koyuyor. Yani Ramazan'a rastlarsa hanımefendiler oruç tutmaz, namaz da kılmazlar. Tutam tutmadıkları oruçları kaza ederler Ramazan'dan sonra kılmadıkları namazları ise kaza etmezler. İşte İslam alimleri bunu yorumlarken demişler Ramazan yıldan yıla hani söz konusudur. Dolayısıyla sınırlıdır hanımların e, orucu kaza etme olayı. E, sadece 5-6 işte gün neyse rastladıysa Ramazan'da daha sonrasında bunu kaza etmeleri kolaylıktır. Ama namaz her ay adet tekrarlayacağı için her ay 5-6 gün namaz kılmamaları, daha sonra bunu kaza etmeleri hanımlar için ciddi bir zorluk meydana getirir. Yani sebepleri çeşitli olabilir. Man mantık olarak düşünüldüğü zaman da e, bunun böyle olması daha uygundur. Allah Resulü'nün zaten hanımlara tavsiyesi de Hz. Ayşe validemizin diğer sahabe hanımların uyguladığı da böyle olmuş demişler. Yani dolayısıyla e, bu hadis-i şerif e, sahih hadislerdendir. Mesela Buhari Hayz 20 numaralı hadis. Bunu not alabilir kardeşlerimiz. Müslim Hayz 15 no'lu hadis ondan sonra e, Tirmizi'nin e, sahihinde de Tirmizi, Tahare 97 numaralı hadisi olmak üzere kütübistenin birkaç tanesinde e, bu hadisleri zikredilir. Hazreti Ayşe validemizden e, hanımların özel halleriyle ilgili uygulama bu şekilde sabit olmuş. Bu bilgiler tabii ki e, mümin hanımların dört mezhebin benimsediği esasa göre nasıl amel etmeye gerektiğini ortaya koymuş. Onun için bu konuda kafa karıştırıcı bazen neye kılmasın, bunda ne var e, o günlerde namaz, da, namaz kılsa oruç tutsa, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili açık ayet yok falan gibi şeyler söyleyenler çıkabiliyor. E, Kur'an ve sünnet bir bütündür bildiğimiz gibi. E, Kur'an-ı Kerim'in e, açıklamadığı bir takım hususları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır, uygulamayı göstermiştir. Allah Resulü'nün uygulamaları sünnette kontrolludur yani Cenab-ı rızasına aykırı olan Kur'an-ı Kerim'le çelişen bir sünneti peygamberimiz ortaya koymaz. Eğer e, sünnet sağlam yollarla bize ulaştıysa o sahihtir doğrudur. Onunla amel etmemiz de gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir takım hususlar çok açık ve detaylı değildir. Teferruatlı değildir. Ama e, peygamberimizin hadisleriyle, uygulamasıyla bunlar ortaya çıkmıştır. Mesela namaz konusu diyelim. Sallu kemer raitümri buyurmuş Peygamberimiz. Beni gördüğünüz gibi namazı kılınız. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, kaç sekat kılıyorum, rüküyü, secdeyi nasıl yapıyorum, kaç kere yapıyorum. Buna bakın, ona göre namazı kılın buyurmuş. Neden? Çünkü namazın teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yok. Evet, beş vakit namaza ayet kerimelerde, çeşitli şekillerde vakitlerine işaret edilmiş ama... Öğle namazı kaç rekat mesela? 4 rekat diyoruz farzı. Arayalım Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. İkindi namazı Hafizü'l-es-sıratü ves Namazlara devam edin, muhafaza edin, namazları koruyun. ves sıratül özellikle orta namazı. İki ikindi namazı kastedilmiş. Hadislere, hadis-i şeriflere göre o, o özellikle ikindi namazı, orta namazı da muhafaza ediniz, ona da devam ediniz. Kaç rekat kılacağız? Yok Kur'an-ı Kerim'de. ...ama peygamberimizin hadislerinde var. Akşam namazını üç rekat diyoruz mesela... ...farzını. Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Yatsı namazı dört rekat diyoruz... ...farzını. Kur'an-ı Kerim'de... yatsı namazının... ...dört rekat farzını bulamayız... ...ama hadislerde buluyoruz. Peki peygamberimiz bunu... ...nereden almış... ...neye bu şekilde kılmış dediğimiz zaman... ...buna Cebrail Aleyhisselam... ...Allah Resulü'ne imamlık yapmış namazı kaç shekat kılınacağını miraç gecesinden sonraki gün rivayete göre gelmiş iki gün süreli hatta sabah namazını öğlen ikindi akşam yatsı namazlarını vakitlerini de gösterecek şekilde şimdiki kıldığımız gibi peygamberimize kıldırmış ve göstermiş Cebrail aleyhisselam ve peygamberimiz e, Cebrail aleyhisselamdan aldığı örneğe göre nam namazı rükularını secdelerini uygulamış Ondan gördüğü şekliyle ve bu bize aktarılmış. Bu sayı hadislerde e, yerini alan bir konu mesela. O yüzden Kur'an-ı Kerim'le sünneti birlikte değerlendirirsek, yan yana getirirsek bir bütünlük meydana geliyor, uygulanır hale geliyor. Hanımların özel hallerindeki durum da böyledir. Hz. Ayşe Validemiz'den bununla ilgili pek çok rivayetler, Fatıma bint Ebu Hubeyş'ten özellikle en çok soru soran sahabe hanımı odur özel hallerle alakalı özür haliyle ilgili özellikle ona göre günümüzde hanımlar amel ediyorlar bunun için böyle bir hanım kardeşlerimizin şimdi mescide girmesine gelince tabi mescide o dönemde niçin giriliyor namaz için tabi peygamberimiz bu durumda olan hanımlar mescide gelmesin demiş Allah Resulü şimdi namaz kılmayacaksa niye gelsin bu belli Şimdi mescide gelmesinler deyince Bu biraz da yanlış yorumlanıyor Mescide hiç girmesinler diye değerlendirilmiş Halbuki e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Döneminde e, Özellikle Hazreti Ayşe validemizle ilgili Olarak yine e, Onun mescide Adetliyken girdiğine dair rivayetler de var Mesela Özellikle Müslim e, Haiz 13 numaralı hadis Bunu kardeşlerimiz not alabilirler Yine Müslim Haiz 14 numaralı hadis e, Hadise şöyle oluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye Ya Ayşe'ye git mescitten diyor e, Humre denilen e, Seccade veya Omuzlarına koyduğu bir kumaş parçası varmış Peygamberimizin mescitte kalmış Peygamberimizin evi de bildiğimiz gibi Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde Ya Ayşe git mescitten humreyi alıver diyor Kumaş parçasını Hz. Ayşe Ben adetliyim diyor Mescide giremem Demek ki Hz. Ayşe de o güne kadar Adetli hanımlar Mescide hiç giremez diye Konuyu biliyor öyle anlıyor Onun için Peygamberimiz Ya Ayşe bunda bir şey yok demiş adetli olma cenab Adem kızlarına verdiği normal bir haldir. Sen bir iş için demiş, bir şey için mescide gideceksin. Humre'ye acılaştır. Git al onu demiş. Bunun için Hazreti Ayşe Validemiz adetli olduğu halde gitmiş Mescid-i o seccadeyi veya kumaş parçası alıp getirmiş mesela. Şimdi bu kaynaklarda var. Ebu Hureyden ve diğer ravilerden gelen bu hadis-i şerife göre bir hanım sadece namaz kılmayacağı için namaza girmesi e, girmesine yani mescide girmesine ihtiyaç yok namaz vaktinde. Onunla ilgili tabi ki o belli zaten. Ama onun dışında e, namazla ilgili olmaksızın başka bir ihtiyaç için hanımefendinin mescide girmesinde bir sakınca bu hadis-i şerife göre olmaması gerekiyor. Hazreti Aişe validemiz adetliyken bizzat gitmiş mescidi nebeveye o seccadeye veya kumaş parçası Allah Resulü'nün emriyle almış ve sürü normal ihtiyaçlar için mesle girilir demiş. O yüzden günümüzde de böyle bir vaazı, nasihati dinlemek için veya bir sebepten dolayı işte İstanbul'a diyelim geziye giden, ziyarete giden hanım kardeşlerimiz işte gitmişken bir Sultan Ahmet Camii'ni bir göreyim dese Süleyman'a camisinin içini bir göreyim dese adetli bir hanımefendi Namaz için girmiyor, namaz kılmayacak ama oradaki yerleri ziyaret için giriyor, girebilir diyoruz. nitekim e, turistler, e, Hristiyan, Yahudi olan, eli kitaptan olanlar geliyorlar İstanbul'a veya dini inancına dikkate almaksızın giriyorlar Sultanahmet Camisini, geziyorlar mesela. Şimdi onlar rahat giriyorlar, Müslüman hanım adetli olan hanım dışarıda bekleyecek, cami için hiç görmeyecek mesela. Bu zaten çelişki olur. O yüzden demek ki namazın dışındaki başka ihtiyaçlar için camiye bir hanımefendi girebilir diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, bugün miras hukukunda erkek kardeşler iki almasına rağmen üstlerine düşen bakma ve koruma görevini yapmıyorsa aynı dağıtım geçerli midir diye sormuş kardeşimiz. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman miras sahipleri. Ee, hemen tabii kardeşlerimiz bunu yine not alabilirler. Nisa suresi e, 11-12. ayetler bir de 176. ayet. Nisa suresinin son ayeti. 3 tane, 4 tane ayet-i kerime var. Mirasla ilgili. Orada bunlar açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Yusik mula fi evladiküm dilde kerim misal-i ünseye mesela. cümle. Nisa suresi 11. ayet. Allah size ee, çocuklarınızın mirası konusunda şunu emir ve tavsiye etmektedir. Lütfedirim, mislou hazrümseyin. Erkek çocuğu için iki, iki kız çocuğu miras payı kadar, kızların iki katı kadar miras almalarını emir ve tavsiye etmektedir. Buyuruyor, buyurur. Şimdi bu cümleden başka türlü ne anlarız? Şimdi tabii bu niye böyle diye arka plan incelendiği zaman. Erkek çocuklara tabii ki bir takım vazifelerde doğrusu yükletilmiş. Bu doğrudur. Şimdi kardeşimiz vazifesini, görevini yapmıyor falan dese de, her ne kadar dese de... Tabii aileden aileye değişebilir böyle şeyler. Şöyle diyelim, bir ailede zaten babanın vefat ettiği, annenin vefat ettiği benim miras oradan geliyor. Anne baba devreden çekilmiş veya baba vefat etmiş. Ortada oğlu, oğulları ve kızları var mesela. Şimdi dolayısıyla ondan sonra eee durumundaki bu erkek çocuğu babasının yerine geçiyor. Baba, dede yukarıda ya ailede ilgilenecek kimse olmayınca erkek evlat ailenin babanın yerine geçerek ma, gerek malın yönetimi, gerek kız kardeşlerin eğitimi, ondan sonra evlenmesi, evlendirilmesi gibi konularda ee, abisi baba yerine bir çeşit onlara mukayet oluyor. E, onlarla ilgileniyor. Evlendi gitti diyelim. 5 yıl geçti. Kocası ile geçinemedi. Veya bir trafik kazası kocası vefat etti. Ortada kaldı mesela. Ee, bir hanımefendi ortada kaldı. Dolayısıyla nereye gidecek bu hanım kardeşimiz? Ağabeysi'nin kapısına gelecek. Abi böyle böyle biz geçinemiyoruz. Kocamla boşanıyoruz. Boşanmamız lazım. Şiddet uyguluyor. Şunlar şunlar yapılıyor ailemizde. Mümkün değil bu aile yuvanın devam etmesi dedi. Veya kocası vefat etti. Dul kaldı. Dolayısıyla e, kocasının e, tarafında onun kalma hakkı yok artık. yani Kayınpederinin, kayınvalidesinin evinde kalsın yok böyle bir şey. Gelin hanımın ondan sonra dul kalan böyle bir hanımefendinin yeri eğer kendi başına ayakta duramıyorsa tabii kendi başına aile yuvası olabilir, doktor olabilir, mühendis olabilir hanım kardeşimiz maaşı geliri vardır, hiç önemli değil. O zaman tabii ki ayakların üzerinde durur. Ama böyle olmadığı zaman bir yere gitme hakkı var. Neresidir? Bu da abesinin erkek kardeşinin kapsına geldiği zaman Allah Resulü şöyle vuruyor: Kim diyor bu şekilde kapsına geldiği zaman bu baba için de geçerli. Kızı geçinemedi diyelim. Babasının kapısına geldi. Veya kocası vefat etmiş ee, kızının geldi babasının kapısına. Baba böyle böyle. Biz geçinemiyoruz. Ayrıldık. Ben mümkün değil. Bu aile yuvası yürümüyor. Veya kocam vefat etti. Geldi. Eğer kapısını açarsa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın kıyamet gününde beraber oluruz o kişiyle diyor. Kızına bu şekilde sahip çıkan. Hemen hadisin devamında kıyamet Kız kardeşine ifadesi de var. Veya bir ağabey, erkek çocuğu kız kardeşine sahiplenirse, ona kapısını açar, onu tekrar evine, e, aile yolusuna dönüşünü sağlarsa, himaye eder, ilgilenirse, e, yarın kıyamet gününde e, cehennemle arasına perde olur diyor Peygamberimiz. Cehennemle arasında perde çekilir. Sırf o kız kardeşine yardım ettiği, onu desteklediği, onu Evine kabullendiği için, kabul ettiği için e, cehennemle arasına bir perde olur ve cehennemde yanmasına engel olur buyuruyor. Şimdi buna benzer hülasa e, teşvik eden ayrıca hadislerikler de var Allah Resulü'nün döneminden bize intikal eden. Şimdi bu yüzden İslam'da tabi bunlar aile içinde dengeli olarak e, ele alınan konular. İkinci bir konuda kız kardeşleri evlendiler. Ondan sonra onların bildiğimiz gibi Geçimini sağlamak kocaların üzerine vaciptir e, Hanım Kendi anne baba tarafından miras götürmek Çalışmak, maaş Sağlayarak aile yuvasına Katkıda bulunmak Zorunda değil İslam'a göre Yani bu görev erkeğe yüklenmiş Dolayısıyla mali gö e Görevlerin Tamamı erkeğin üzerinde, erkeğin omuzlarındadır Buna benzer bir denge ayrıca var ama hanımefendi tabii ki çalışırsa, çabalarsa, efendim ma maaş getirisi sağlarsa anne baba tarafından elde ettiği mirası aile tarafına, kendi çocuklarına falan sarf ederek daha güzel bir aile yuvamız olsun, evimiz daha güzel olsun, arabamız olsun bir an önce gibi katkıda bulunur. Hayırlı Allah. Yani mecbur olmadığı halde hanım kardeşimiz de elbette o aileye katkıda bulunur. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Teşvik anlamında e, Şöyle buyurmuş Mesela bir erkeğin Ailesi için harcadığı Bütün infakı harcamaları Sadaka hükmündedir buyurmuş mesela Hatta Eftal li İnfakın harcamaların En faziletlisi Ailesi için olan harcamadır Ondan sonra işte Allah yolunda Daha sonra geliyor En yakın akrabası ailesi Harcama yapacağı en önde gelen kişiler olarak ifade buyrun hadis-i şerifte en fazile harcımı budur buyrulmuş. Hanımın harcamasına gelince hanım da çalışıyor kocasıyla beraber çabalıyor tarlada tapuda veya kendi mesleğini ifade ederek gelir elde ediyor ve o da ailesine aileye harcadığını kabul edelim. Acaba bunun ecri var mı diye Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep Radyan, bir, sahabe, bir sahabe hanımıyla gelmiş peygamberimiz. Ya Hüsa demiş böyle böyle kocalarımız işin, işsiz kaldı veya eve bir şey getiremiyorlar son günlerde e, üzülüyorlar da bizim ise imkanımız var demişler herhalde anne baba tarafından mirası olarak bir şeyler gelmiş tasadduk yani fakirlere yardım edecek durumdaymışlar acaba eve harcasak bize e, bize tasadduk ezi, sevabı olur mu diye sormuşlar peygamberimiz Allah'ın Resulü elbette demiş kocanız işsizken eve bir şey alamazken Fakir duruma düşmüşken siz hanımı olarak e, başkalarına bunu fakirlere dağıtmak yerine kendi ailenizin ihtiyaçlarına harcarsanız Allah size iki kat sadaka sevabı verecektir buyurmuş Peygamberimiz. Dolayısıyla bu birisi evlilikten dolayı olan sevap, birisi de zaten fakirlere vermeye düşün vermeyi düşündüğünüz e, düşündüğünüz ev harcayacağınız için e, iki kat sevap alırsınız buyurmuş. Mecbur olmadığı halde ev harcadığından dolayı şimdi buna benzer teşvikler tabii ki var ama sonuçta asıl farz anlamında aileyi geçindirmek ailenin masraflarını karşılamak erkeğin üzerine omuzlarına yükletilen bir görevdir buna benzer dengeler tabii ki arka planda var gerekçeler var yani e, bunu da dikkate almakta fayda var ama bu arada şunu hemen ifade edelim e, şartlar değişti kadın da artık kendi başına ayakta duruyor mesleği olabiliyor çalışabiliyor ortam buna müsait anlamında e, örfler geliştiyse e, o zaman miras konusunda biz helallaşma yoluyla eşit dağıtalım dense. iki daire kalmış anneden babadan mesela e, eşit yerde. bir oğlu bir kızı var dairenin birisi ağabeyimin olsun birisi de benim olsun dese kız kardeş ağabeyisi de buna muvaffakat etse tabi kardeşim siz kira evlerinde oturmak yerine babamdan gelen, kalan bu daireye yerleşin, kiradan kurtulun dese, alülana olur. Yani burada e, ağabeysi ya da erkek kardeşi kız kardeşine kendi rızasıyla fazla miras vermeye razı olduğu için ayrıca sadaka sevabı da kazanır. Bunda da şüphe yok. Yani bu helallaşma yoluyla buna rızaen taksim diyoruz biz. Kendi adlarında aile helallaşmak yoluyla e, eşit taksim yapsalar, ee, Doğal se Kur'an-ı Kerim'deki ölçülerin dışında birbirlerine eksik fazla fazla verseler, e, bu da zaten caiz olur. Helallaşma yoluyla e, caiz sınırlarını çekilmiş olur. Bu kapı zaten açık duruyor. Efendim, e, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşça kalınız.